Eşim kapanmamı istemiyor. Bu durumda ona karşı tavrım ne olmalı, ne yapmalıyım? Şimdi genelde e, kadınlar erkeklerin baskısı altında kaldıkları için e, tesettüre ayetsizlik gibi bir durumla karşılaştıklarını ifade ediyorlar. Bu ne derece doğrudur? Şimdi bir erkek hanımının tesettürlü olmasını tavsiye etmesi gerekirken hayır başını açacaksın göğsünü açacaksın demesi gerçekten e, İslami hükümlerle bağdaşmamanın yanı sıra mürüvvetle de bağdaşacak bir şey değildir. Kişi evet. ailesini kıskanmıyorsa o kişinin namus gayretinden şüphe edilir. Şimdi kadıncağız haklı olarak eee bulunuyor. Eşinin e, kendisine tesettüre riayet etmemesi, başını açması konusunda baskı yaptığını söylüyor. Ama Allah'a isyan durumunda kullara itaat edilmez diyor. Kim? Resulullah Aleyhissalatu vesselam. La ta'ata li mahlukin fi masiyeti khaliqin. Yaratıcıya isyan edileceği yerlerde yaratılanlara itaat edilmez. Kesin hüküm bu Resulullah Aleyhissalatu vesselam. E başı açmak Kur'an'ın emirlerine aykırı yaratıcının emirlerine ters bir şey. Allah örtünün diyor. E siz başınızı açın dediğiniz zaman ne yapmış olursunuz? Allah'a isyan olur. etmiş olursunuz. E bu isyan içeren emre itaat edilmez. Peki ne yapması lazım kadıncağız? Eşine uygun bir dille bunu anlatması lazım. Ha buna rağmen bununla bunu yaptığı halde kocası hayır başını açacaksın diye ısrar ediyorsa kocasının kıramayacağı kimseleri devreye soksun. Onlar durumun nezaketini kendisine anlatsınlar. Buna rağmen yine ısrar ederse eşinin başını açması konusunda o zaman kendisine desin ki ben ayrılmak mecburiyetinde kalıyorum senden sonucuna sen katlan desin ve mahkemeye başvurabiliriz. Evet. İnşallah böyle bir şeyi biz i̇nşallah. arzu etmeyiz. Evet.